Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu akşam konumuz Din kardeşliği Üç türlü kardeşlik var Biri nesep Doğum öle olan kardeşlik İkincisi süt kardeşliği Üçüncüsü de din kardeşliği Diğer kardeşlikler genelde dünyada geçerli olurlar. Hatta Allah korusun bazen miras yönünden bu kardeşlik dünyada bile devam edemiyor. Din kardeşliği ise dünyada, kabirde, mahşerde ve inşallah Teala cennette ebediyen devam edecek. Bu için din kardeşliği nesep kardeşliğinden çok daha üstünde, daha kimin daha değerli? Bu din kardeşliği yalnız tabi bugünkü Müslümanlar için değil, önceki ümmetler de buna dahil. Allah Teala buyuruyor bizlere. Sûre Hücrat Ayet 10'da Esreti Billah Bismillahirrahmanirrahim İnnemel mü'minûne İhvetün Mevla buyuruyor İnne ile ma Harfi bileşince Hem kesinlik Hem de hasır deniyor buna ki Kesinlikte ancak ve ancak Şunlar Kimler El mü'minûne Mü'minler Nedir bunlar? İhvetün kardeştirler. İşte Allah Teala bunu bize böyle bildiriyor. Demek ki <gülüyor> bütün müminler birbiriyle öz kardeşten, nesep kardeşlerinden daha üstün gerçek kardeştirler. <gülüyor> Önce Mümin ne anlama ki anlamına geliyor. <gülüyor> Aelele yümünü fiilinden mümin ismi faildir. iman edici anlamına geliyor. <gülüyor> Peki iman nedir? İman şeksüz şüphesiz Yani hiçbir tereddütsüz İmanın şartlarına inanan kişiye mümin denir. İşte gerek bugünkü elhamdülillah müminler gerekse eski ümmetlerden olan o dönemin peygamberine inanan müminler elhamdülillah hepimiz birbirimizle öz kardeşiz. Ve inşallah Teala bu kardeşlik Cennet aleminde o sonsuz aleminde ebediyen devam edecek. <gülüyor> Tabii kardeşliğin bazı gerekleri de var. Bunları yapmak gerekiyor. İşte Allah bize bunu bildiriyor. Fe aslihu beyne <-habe> ehaveykum. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin yani sulh yoluyla anlaşma yoluyla bunları barıştırın. Demek ki bu dünya hayatındayken eğer müminler arasında müslüman arasında bir ihtilaf görüş ayrılıkları farklı farklı değişik görüşe olursa ya da bu bir dünya işi yüzünden böyle bir anlaşmazlık olursa Allah-u Teala diğer müminlere bunları barıştırmalarını Allah emrediyor. Tabi bunun bir de mefhum muhalifi var. Allah korusun, demek ki bir kişi eğer iki Müslümanın arasını açmak için bir şeyler yaparsa Allah korusun bu o kadar korkunç bir günahtır bu. İsterse iki kardeş arası olsun, iki komşu arası olsun, ister gelin kanlı arası olsun. Demek ki bir gafir bir kişi. Eğer iki Müslüman asma kalkışırsa Allah kattan bu çok korkunç vebaldir günahdır. Vetekullah ve Mevla buyuruyor bizlere burada Allah'tan korkunuz. O Allah'tan öyle korkma gerekiyor ki Allah'tan acılar yaşanıyor, isten etmemek gerekiyor. Le turhamun ancak o zaman Allah'ın rahmetine kavuşabilirsiniz. Evlami bize bunu bildiriyor. Bütün müminler kardeş olduğuna göre. Demek ki kardeşin kardeşe yapması gereken tabi iyilikler de vardır. Gerekenler de vardır. Yine bize Mevlam burada buyuruyor şimdi tefrika yapmamayı bölünmemeyi bize Mevlam bunu emrediyor. Ali İmran suresi ayet 103'te Allah tercih etle bildiriyor. İseni bildi, İsmi Allah. Ve atacımu bihabdillahi cemiyan. Ve atacım bihabdillah. Allah'ın ipine yapışın. Allah görüyor. Allah'ın ipine yapışın. Allah'ın tabi dinine, Allah'ın kitabı olan Kuran-ı Kerime, İslam'a yapışın. Yani sımsıkı sarılın. Cemiyan hepiniz Allah buyuruyor. Hepiniz Allah'ın ipi olan Kone Kerem'e, Allah'ın hak son dini olan İslam'a hepiniz yapışın, sımsıkı sarılın buna. Nasıl ki e, suya, kuyuya düşen, denize düşen bir kişiye bir ip uzatılsa, o kişiye nasıl ipi sarıl yapışır, öyle parmakla ipi sıkar ki, artık parmakla bir açamaz bile sonradan böyle, sarılır. İşte bizlerin de, Allah'ın dinine, Kuran'ına, böyle sıkı sıkı, sarılmamız gerekiyor. Ama bizim evren bir de şöyle buyuruyor, cemiyen, hepiniz, hep birlikte, ona sarılırız, Vela teferrekû ve, ve Allah'a kadar şeyle sakın ha sakın ha Mevla buyuruyor tefrika yapmayınız tefrika, fırkalaşma bölünme bölünmeyiniz Mevla, Bölünmeyiniz. hepiniz Konu ı İslam'a buyuruyor işte İslam'da bölücülük yapmak bölünmek, parçalanmak haram oluyor Vela bu neyi hazırdır? Allah bunu haram kılıyor. Allah tefkıya haram kılıyor, Mevlamız kılıyor. Bunun için Allah'ın haram kıldığı bir şey yapan kişi demek ki haram işinmiş oluyor. Tabi günah-ı kebair'e bulaşmış oluyor. Efendim işte İslam'da ama dört mezhep var diyorlar. Peki bu fırka değil mi? Hayır bu fırka değil bu. Nedir bu? Mesela bir kimse dört tane doktora girse aynı dalda uzman olan bir kimse dört doktora girse dört doktorun da bu kişinin hastalığın teşhisinde, tedavisinde biraz farklı yöntemleri olabilir böyle. Farklı olabilir böyle şey. Olabilir. İşte dört mezhepte de böyle bazı ufa tefek farklı var. Ama yine bunların her biri Kore-i e dayanıyor. Peygamber'in Sünnetine dayanıyor. Sahabelerin yaşantısına dayanıyor. Ondan sözüne dayanıyor. Şey. Mutlaka dört mezhepten her birinin ne demişse her biri mutlaka bir kaynağı vardır peygamberimiz onu da yapmıştır öbürünü yapmıştır belki birinin daha çok yapmıştır birinin az yapmıştır ama yapmıştır bunun için dört mezhepte haktır yine müslümanlar değişik camiyeden namaz kılıyor müslümanlar bu bölcü değil mi? hayır amaç bir o cami, bu cami diye böyle. Ne yapıyor Müslümanlar? Herkes en yakın camiye, meşke gidiyorlar. Bazen tabi caminin birinde bir güzel sohbet olur, bir Kuran ziyafeti olur. Bu amaç oraya giderler. Nedir bunlar? bunun aslında Allah'ın ipine sarılmadır. Allah'ın rızasını bir arayıştır ondan. Böylece. Ama bunun dışında Müslümanlar bölünüp de her bir grup yalnız biz Müslümanız yalnız biz doğru yoldayız bizden olmayan haşa işte Müslüman değil derse diğer kendi grubuna girmeyenleri diğer Müslümanları küçümserse aşağılarsa onları haşa gafletle iddia ederse işte bu nedir? Bölünmedir, parçalmadır, tebrikadır. Allah bunu haram kılıyor. Peki Allah katında kim daha üstün acaba? Hangi grup? Hangisi acaba? Tabi Mevla'nın bize bunu da bilir ki Kuran-ı Kerim'in Yine Hücret, su, su ayet 13'te. Bismillah ey اَيْيُّهَ النَّاسُ Allah Teala buyuruyor burada ey insanlar buyuruyor Mevla burada ey insanlar yani henüz daha İslam'a gelmeyenler de hepsi dahi burada peki acaba burada Allah Teala neden ey müminler diye buyurmadı da Ey insanlar diye buyurdu. Neden acaba? İşte Ayet-i Kerim'in devamına bakınca bunun hikmeti anlaşılıyor. Mevla şöyle buyuruyor. İnne halaknaküm minze kerim ve ünsah. Ey insanlar bütün insanlara kapsıyor. İnne halaknaküm sizleri biz yarattık. Hakkı yarattık tabi Meylül'ün bir sebep veriyor. Min zekerin ve ünsa. Bir erkek de bir dişiden. Kim onlar? Tabi erkek babamız Adem aleyhisselam. Dişi annemiz Hazreti Havva. Havva'dan. İşte bunun için allah Teala bize ayet-i kerime'nin başlarında Ey insanlar diye Allah'a insanlara kitap ediyor. Hepiniz Allah görüyor. Hepinizi diğer erkekte bir erkek dışiden, Adem ile havadan yarattığı mevlam görüyor. Ve canla küm şu ben ve kabay ile. Ve Allah kadar şeyler Ve canla sizleri kıldık şu ben ve kabay ile. Şu ve kabiller halde şu kabilenin daha büyüğü yani milletler işte ülkeler halinde ve kabile kabile işte böyle anosta bu şekilde kıldık böyle buyuruyor. Mesela Nuh kavmi, Lut kavmi, işte Salih kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi böylece kavimler, kabileler, milletler, toplumlar öyle böyle sıkıldık görüyorsun. İnsanlar böyle kabile kabile, toplum toplum ayrılı acaba? E adam anaçaram babamızın 19 tane kız çocuğu, 20 erkek çocuğu oldu. Yani avvamemiz 20 defa doğum yaptı. Bu 20 doğumunun 19 doğumunda çift doğurdu, ikiz doğurdu biri kız, bir erkek son doğumunda tek erkek doğurdu işte aleyhisselam doğurdu e bunların her biri tabi evlendiler evlendiler i̇şte onların da oğlu kızı oldu torunları oldu on torun oldu, bunun torunları böylece tabi diğer farklı ülkelere gittiler ayrıldılar, dağıldılar bu için işte filan oğulları, filan oğulları derken böylece kabileler, toplumlar, daha küçük bir toplumlar bedana gelmiş oldu. Acaba neden böyle oldu? Allah'ta bunu da bildiriyor. Lite'a refû Birbirinizi tanınmanız için. Demek insanlar işte filan köylü Kan kasabalı, işte Türkiye'li, Mısırlı, Şanlı, Alman, İngiliz, Fransız böylece ülke ülke oldu bunlar böylece. İnsanlar buradan birbirini tanıyabiliyorlar böylece. Peki bu insanların şimdi en üstünü hangisi acaba? daha Müslümanlar işlerinde de daha geçerli bu, geçerli. İnne ekremekim indallahi etkâküm Mevla buyuruyor. Allah katında en üstünüz. Ekremekim. En kerem sahibi. Hangi nislim Mevla mı buyuruyor? Etkâküm Allah'tan en çok korkanınız. En üstün tekva sahibi olanınız. Kim Allah'tan daha çok korkuyorsa kim Allah'a daha çok kulluk ediyorsa, kim haramda günahtan daha sakınıyorsa, kim daha tekvaysa, iş işte Allah katında en üstün o kişidir, böyle buyuruyor. Demek ki bir kimse, falan grupta olmak ile, üstünü sağlamış, olamıyor böylece. O gruptanmış, olmuş, bu grupta olmuş, müşri başkaymış, şey'i başkaymış, hoca efektesi başkaymış, şu bu. Hayır bunda değil böyle şey. işte bizim hocamız şöyle kutuptur, aktaptır, şudur budur. Bunlara olmuyor kardeşim, şey. Olmuyor bunlarla. Tabi önce ne gerekiyor? Önce iman gerekiyor zaten böyle. Önce iman gerekiyor. İmanın şartlarını tamamen kabulü, inanılması bunun kalpte yakın haline, kesine dönüşmesi gerekiyor. Ondan sonra kim ki Allah'tan daha çok korkarsa, kim daha çok tekvalıyı benimserse, nedir tekvalık? Tekvalık vikaye kökünden geliyor, korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce tabi şirkten sakınma, korkma, ondan sonra her türlü haramdan sakınma, gürahtan sakınma, hatta o kadar ki şu beliden bile sakınma. Mekrutan sakınma. Sonra Allah'ın eminceli şanlığı güzel yine getirme böyle. Bilinçli, bilgili yaşama. Yaşama gerekiyor. Öyle kişiler var. Kendi grubundaki olan kişi o kadar tekva değil. İslam'ı yaşantısı, ayrı yaşaması ona göre ortak Arabi ama onun grubu olmayan karşıdaki din kardeşi çok daha tek var İslam daha güzel yaşıyor İslam'ı uyguluyor haramdan sakınıyor Allah dine sahip çıkıyor, Allah'ın dine çalışıyor ama kendi grubunu olmadığı için onu küçümsüyor, hatta aşağılıyor aşağılıyor onu Allah korusun Bak, Meyla bize buyuruyor Bakınız. Allah korusuna buyuruyor İnne ekremi kim indallahi Allah indinde. Allah katına gireşalıyım. En kerem sahibi Allah. Üstü olan kişi kimdir? Et kalkım işinizde en tekva olandır mevla buyuruyor. Demek ki kulu Allah'a kaçtıran ancak ki tekvalıktır. Allah korkus gireşalı. O güzel Mevla'nın azameti. Cenali Mevla olsun böylece. E Allah'tan korkmayan kişiler her şeyden korkuyorlar. Her şeyden korkuyorlar. Böylece. Doğal olaylar. Tabii artık dünyanın dengesi bozuldu muhtemelen. Dünyanın dengesi bozuldu artık. Artık dünya bunu kaldıramıyor artık böylece. Yani daha doğrusu bu dünyanın yer kabuğu üstte işten günahların yükünü kaldıramıyor, kaldıramıyor böyle. Bu kadar aşırı günahlar, Açıkça yapılan bu kadar aşırı günahlar, e, insan taburun hiç yaratılmadı. Allah'ın siz niçin yarattı pekiş? Yaralış amaçlı çıkılınca e, tabi bu artık insanın da soru anlamına geliyor Bir meyve ağacı da fidan dikilirken Amaç nedir? Ağaç dikilecek, meyve verecek. Ağaç dikildi ama ağaç meyve vermiyor. İşte kısır oldu, şu oldu, bu oldu, bir sevap oldu. Ağaç meyve vermiyor. E, beklenir artık. Vermiyor anlaşıldı mı. Nedir bunun hakkı? Bir balta köküne var olur. Kestirme Hatta meyve veren ağaçlar bile o ağaçtı yaşlandır da kurumaya başlar. Meyve vereme duruma gelince tabii kesilir ya kereste yaras yapılır. yaramazsa ancak ateş odun olur. Sütü işem sütü içen beslenen bir inek süt ineği. E süt veremiyor ya da çok az veriyor ki masrafını karşılamıyor tabun hakkı nedir? O da kasaba verilir. O da efendim hakkı bıçağı yer boğazdan verilir. Tavuk tabunun gibi. Bir tavuk da yumurta yemiyorsa artık yaşlanmışsa, yumurta yapamıyorsa buna tabi kesilir muhtemelen. Hatta işçi elemanlar bile bir iş sahibi iş yerine işçi elemanlar aldığı zaman da onlara belli işleri verir onlara göreni bildirir, ona işini bildirir. Eğer o işte çalışan elemanlar da artık işini yapamaz hale gelseler, Mesela göze çalışsa bir yerde, e kişinin göz ağrısı alınsa artık gözü göremese tabi iş işte yapamaz. Ne yapar iş sahibi ne yapsın tabi onu verecek. Tamam, saat işin yaramazsa. E Allah insanı hiç güzel Mevla'nın biz yarattı Mevla'nın bizleri, haşa kişiler başı boş böyle, sanki böyle. Ne kadar Allah'a karşı böyle koyu bir böyle, yani Allah ne için yarattı mesela bizi böyle, insanın sanki başıboşsundan böyle işe. Efendim ben yürüm diyor, nasıl yürüsün ben nasıl yürüsün böyle Allah'ın mülkünden çıksana bakalım. Allah'ın havasını solma soğuma, soğuma bakıyorum ben. Işte. Organizasyon elinde mi? Yeralışı elinde mi? Yaşamın elinde mi? Ölmemek elinde mi? Hast elinde mi? Yaşlanmamak elinde mi? O kefene giymemek, o mezara girmemek elinde mi? Ne var elinde? Nereye hürselim ben? Nereye özgürselim ben? İşte, i̇şte muhterem kardeşlerim, Demek ki Allah korkusu şarttır. Allah'a korkmaması gerekiyor çünkü mülk onundur bak. Leh mülk onundur. Emir, denetim, kesin hakimiyet Allah'ın cireşalı. Onundur. İşte demek ki kim daha tekva ise, kim Allah'tan daha çok korkarsa, kim haramdan fazla sakınır, dünyadan fazla sakınır. Kim İslam'ı daha güzel uygularsa yapışırsa, kim bu daha güzel yaparsa, Allah katında bunlar daha tekvâdırlar. Yoksa kendi kendimizi aldatmayan derler. İşte bizden olmayan, işte benim gruma girmeyen, işte benim şeyhime tabi olmayan, onlar haşa gafil demeyelim, kimse küçük görmeyen vermeyelim. Peki insanların ibadet şekilleri değişik olabilir mi acaba? Herkesin aynı ibadet yapması şart mı? Gerek midir acaba? E Allah Teala bize buyuruyor -me böyle Mevlam Ve vellezine cahedü fina mevla şirabriye bizlere ve lezine şu kimseler ki cahedufina fîna bizim yolumuzda ced ced insanın tam gücünü kullanması insan elden gelen yapması demek ki kimler ki Allah'ın rızasını kazanmak için Allah yolunda kişiler elden gelen yapsalar Buradaki C tabi cihat anlamına geliyor. Ama üç tür cihat vardır. Bir nefisle cihat, şeytanla cihat ve İslam düşmanlarıyla cihat. Bunlar geliyor. Nedir nefisle cihat? Kişi önce nefsini uyarması, yola getirmesi, Allah'a kulluk hizasını çekmesi. E şeytanla cihat gerekiyor. Şeytana kalmamak. Efendim şeytan böyle diyor. Şeytan tahrik ediyor. Şeytan yolla çıkarıyor. E o görevini yapıyor tabi ya. Doğaldır bu. Doğaldır bu. Ah köpek kepek havlayacak tabi ya. Horozda ötecek. Tavuk yumurta verecek. Rüzgar hava esecek. Gökten buluttan yağmur yağacak. Hep buna doğaldır. Her biri görevini yapıyorlar. Bunun için şeytan varsın görevini yapsın. O insanların yoldan çıkarma uğraşsın. Ama insanda akıl var. İnsan dinemeyecek. Allah ne buyuruyor? Unuma gerekiyor. İşte bir kimse nefsinde, şeytanla ve İslam düşmanları ile cihad ederse, uğraşırsa, ve tabii bu kişi Allah yolunda ibadetini yaparsa leneh diyen lehüm sübılena bela bürüyor. diyen lehüm. Burada başta lan var ve bir de şedda burada. Nedir bunlar? İki tekit, yani güçlendirme. İki güçlendirme. velam buyuruyor elbette elbette onları hidayete erdiririz. Nereye? Sübü'lena. Sübül sebilin çoğulu. Sebil yol demektir. Velam buyuruyor yollarımıza. Yollarımıza onu elbette hidayete ederiz. Oraya ulaştırırız. İşte bu ayetler gösteriyor ki Allah'a giden yol gelişan yalnız tek değil böylece. Tek değil böylece. Tabii bu farzların dışında. Farzlar herkesi bağlayıcıdır. Önce iman bütün insanlara bağlar. Ondan sonra farzlar da bütün müminleri bağlar. 5 namaz. Bir kimse ben namaz kılmıyorum ama işte şunu şunu yaparım. Bu da sevap, bu da hayır. Derse, evet o yaptığı işte belki sevap olabilir. O da belki hayırlı bir şey olabilir. Ama namaz kılmamak, Allah Cereşan'ı büyük bir isyan olduğu için, büyük günah kabari olduğu için, o kişinin yaptığı diğer işler bu bir vakit namazının günahını ödeyemezler bunun için işte bu beş vakit namaz, Ramazan oruç, zekat, hac gibi Allah'ın cereyanı emirleri bu erkek ve kadın bütün insanları, müminleri bağlayıcıdır. Bunun dışından sonra kişi kendini daha olgunlaştırması için, gönlünün nurlanması için, Kişinin manevi feyüzlere ermesi için ne yapması gerekiyor? Tabi nevafil deniyor. Yani daha fazlalıklar gerekiyor. İşte bundan sonra önce sünnetler başlar. Sünneti mekketler, garim mekketler, müstahhaplar ve arkadan nafile ibadetlerle başlar böyle işler. Tabi Kuran-ı Kerim okumak, Allah'a sikir etmek, ilim okumak, İlim öğrenmek, Allah'ın dininin için özel daha fazla çalışmak nedir bunlar? He bunlar Allah yolu yapılan işlerdir. Sahabeler, o mübarek muhterem zat-ı şerifler, Allah yolunda canlarını, mallarını hiç göz kırpmadan feda edeyim, o mübarek kişiler, durmadan gece gündüz Çalıştıkları halde yine bunların yaptıkları yetersiz geliyordu. Geliyordu. Neden? Tabi bunlar onlar e, cenneti birlikleri için o muazzam güzelim cennetin de uluz bu biliyorlar. Öyle. Ya cennet verilmez tabi. Bu için sahabeler Aras'a Peygamber'e gelip Ya Resulallah'a Eyyül amali eftali diye sorarlardı. Ya Allah hangi amel daha eftal? Tabi farz amazını, namazını kılıyor. Namazın sünnetlerini kılıyor. E, vacibini bitirini kılıyor. Bunları yapıyor. Allah'ın da ciyadı yapıyor? Bunları yapıyor. Ama boşturmak istemiyor. Hayatını boş harcamak istemiyor. Ne Nefes etmek istemiyor boşuna. Daha Allah bir şey yapmak istiyor. Yapmak istiyor ama ne diyorlar Allah katında hangisi daha hayırlı daha evfal daha üstün onu yapan diyorlar. Mesela bir kimseye para eline verirse sermaye olarak verirse bu ister hip olarak verirsin <gülüyor> ister emekli olunca eline top para geçsin. İster tabii miras yoluyla eline para geçsin. <gülüyor> bir kimse eline para geçince kişi ne yapar? Düşünür. Acaba ben parayı eni nasıl değerlendiririm der. Eğer anladığı bir ticari iş varsa acaba hangi ticareti yapayım der. E sanatsa acaba hangi sanat yapayım? Yani akıllı bir kişi elle böyle bir ceremaya geçtiği zaman bunu en iyi şekilde derinleşme çalışma ister. İşte sahabelerde de öyle idiler. Yarısıyla Allah hangi amen daha eftal daha evtâ, onu yapalım derlerdi. Şimdi işin ince tarafı şurada. İşin ince tarafı peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti kendisine hangi amel daha üstün eftaz diye sorulduğu zaman peygamberimiz sahabelerine farklı değişik cevaplar vermişti peygamberimiz. Kimisine beş vakit namazını bak ne kıldı. Kimine işte şunu, kimine bunu, kimine cihat, kimine oruç çok tut, kimine Allah'a çok tesbih ele, Allah Allah'a çok zikir ele. Kimle çok Kerim okun, peganlarına her birine değişik cevap verirdi bakar mısın böyle? <gülüyor> Neden acaba? Demek ki nasıl ki insanların her biri temel gıda da bir. Yaşamış için temel gıda önce havadandır, önce hava işte. Temel gıdan başında budur belli, doğal gıda. Bunda herhangi bir müşterek. Sonra su olmada yine bu da bütün insanda müşterek. Bu arada bir ekmek gibi şeylerde insanların müşterek. İşte yine temel gıdalarda işte süt, yumurta gibi, et gibi bunlar insanların müşterekti bunlar. Sonra bunun dışında gerek kuru bakliyatta gerek sebze seçiminde İnsan tabi değişik oluyorlar. Sen e, pazarına gidenler e, hatta imkan olanlar bile bakıyorsun değişik şeyi seviyorlar. Gıdaları. Değişik başıya alıyorlar. Farklı oluyor. E, onu seviyor. onların mizacı yapısı onu istiyor. Onu götürüyor. Onu alıyor. Kardeşler. İşte ibadette bunun gibi muhterem kardeşler. İnsanların bazısı ilim yoluna yönelir. İlim okuyacak, ilim okutacak, ilim meşhur olacak. Kimileri daha çok konu okumasını sever bazıları da. Öyle fazla ilim okuyamaz. Kimi de konu okusun, okusun, konu okusun. Bunu sever. Tabi hepsi örnekler var sahabelerden. Peygamberimizin mübarek damadı. Hem de İki nur sahibi olan Haz Osman nedir onun meştebi? ehl Kur'an böyle. O sürekli hep Kur'an okurdu baktınız böyle. Haz Ömer adaletin örneğiydi. Haz Sari cihatın örneğiydi. Haz Ömer imam, imamda imam önderdi, önderdi. Eshabın her birinin başka özellikleri vardı böylece. İşte insanların bazısı da ilimle meşgul olur. Bazısı hep kola okur, okutur, bununla ilgilendirir. Kimi zikretmeyi sever, kimi tesbihatı sever, kim insana yaralı olmayı sever, hep nedir bunlara tabi? Nafi vakti bunlar. İnsanların bazıları da tasavvufa, yer yani ne bilir? Ama insanların hepsi tasavvuf olamazlar. Toplum durur. Çünkü tasavvuf öyle oyuncak değil sevgili sevlik araştırayım diye tasavvuf oyuncak gibi böyle. Ne tasavvuf böyle ya. Efendim işte bir insan bağlanda e, o sana şefaat etsin öyle. Yok öyle değil tasavvuf böyle. öyle. Öyle kişi var Efendi 40 senedir bir gene falan Aynı sıraya duruyor benecim. O da sabır ki baş. Tasavvuf gerçek bir mürşit hayatta olacak ama. Öyle değil. Hayatta olacak. Gerçek mühidul olacak. Ama gerçek mühidul olacak böyle. Bu tabi insanlara göre değil böylece. Şey. Onu bulabilecek. Sonra dünyadan kişi kopacak kardeşim. Şey. Onun tam teslim olacak. Nefsini kıracak. Zayıflayacak. Yağını eritecek. göbünü eritecek. Dünyanın kopacak böylece. Şey. Kolay mı böylece? Şey? İbrahim Hazretleri Padaşan Saltanatı'na bıraktı böylece. Şey. Mahmut ihtiyaç Hazretleri kadılı bıraktı böylece. Yani bunlar kolay böylece tabi bunlar böylece. Bunun için yani efendim işte sen bir yere bağlı değilsin. Vah zavallı yok demiyor muhtemelen. Allah'a bağlı ya. Peygamber'e bağlı. İslam yaşıyor. O da İslam başka bir şey çalışıyor bu şekilde böylece. Bunun için bak, Vela'mız buyuruyor. Ayet tek okuyorum. An'ın Suresi ayet 69'da Vela buyuruyor. Veline zin fina. Allah bürüyor. bizim yolumuzda gayet edenler, çalışanlar, çabalayanlar. Allah onların çalışanlar. Kimi hep Kur'an okumasını sever. Kimi hep Allah'ı zikretmesini sever. Kimi de hep savaş yerine sever. Kimin Sübhan'a bir hamdi gibi tesbihat etmesi sever. Herkesin böyle bir sevdiği, zevk aldığı, feyiz aldığı, başka bir şey vardır. Kimi sürekli sohbete gider, ilim öğrendir, ilim anahtarı, kitap okur, okutur, dinletir, ona çalıştır, herkes bir şey yapar. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Leneh diyennehüm sübülenâ. bela buyuruyor, kim ihlasla, samimi olarak, Allah yolunda bir gayete bulunursa, ama nasıl olsun olsun bir yere bağlı olsun olsun olmasın uğraşıyorsa işte Allah'ın söz veriyor. Lene dinlöhüm sübülena Sübül, sebilin çoğulu, yollarımız demektir. Allah büyürüyor onlara yol, o, yollarımızda onları ulaşırız Melah Allah bulur <Gülüyor> i̇nşallah bir hadis okuyayım inşallah muhterem seyircilerim kardeşlerim. Yine böyle din kardeşliği mümin evinin sevmesiyle ilgili olarak hadis şerif müslümde yani hadis sahih hadis müslüm okuyanında okuyorum. Büyürüyor peygamberimiz aleyhisselam hazretleri ''Lâ tedhulul cennete'' buyuruyor peygamberimiz. ''Lâ tedhulul cennete'' ''Sizler cennete giremezsiniz'' peygamber buyuruyor. Hiç mi? Ha, hiç değil. ''Hatta tümünü ta ki iman etmedikçe'' buyuruyor peygamberimiz. Demek ki iman etmeyen kişi, mümin olmayan kişi, ne yaparsa yapsın, insana yararıda olsa, her gün avuç avuç para dağıtsa, ne yaparsa yapsın, cihate giremeyecek. Peygamber de buyuruyor, kişinin olarak, sizler cihate giremezsiniz, hatta tümünü, ta ki iman etmedikçe. Vela tümünü, sizler gerçek olarak, iman etmiş olamazsınız. Yani sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta deha bu birbirinizi sevmedikçe bir peygamberimiz. E, bize önder peygamberimiz muhterem kardeşlerim. Bak, önder peygamberimiz, şefaatimiz peygamberimiz arkadaşlar. Yarın mahşerde ne yapacağız? Aman ya Allah Allah'a şefaat edeceğiz böylece ancak ondan bize şefaat gelecek böylece. Bu dini bize tevhiden peygamberimizdir. Olur bizim önderen rehberimiz. da bizim canımızın canıdır. İşte Allah'ın Resulü peygamber böyle buyuruyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Vela tüminü hatta tehabbu. Arkadaşlar buyuruyor. Sizler birbirini sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız buyuruyor Demek ki mutlaka Müslümanların, müminlerin birbirini sevmesi şarttır. Şarttır. Arkana peygamber şöyle bize buyuruyor. Evre edilüküm Allah şeyin Eshab-ı Ümmetim, buyuruyor Peygamber, size bir şey haberi bildireyim mi? İza fealtümuhu tehabeptüm. Bunu yaptığınız zaman, birinizi seversiniz. Biriniz sevinci de, gerçek kesir imana kavuşursunuz, tabi dolu cehennete girersiniz. Peki nedir bu? Efşü selame beyneküm buyurdu. Aranızda selamı yaygınlaştırın, yani birbirinize bağlı bir selam veririz. Buyur feganslıdır böyle. İşte nedir bakınız selam? Selam işte Müslüman birbirine bağlayan böyle. Sevginin şey anahtarı bakın selamlaşma. Derindir. Bir Müslüman diğer Müslümanını görmese gelirse Allah korusun tabi onu kalben sevmiyor anlamına geliyor. Demek ki bir Müslüman diğer Müslümanları sevmezse gerçek imana kavuşamıyor. Efendim ben yani bizim gruptakini seviyorum. Hayır. Senin grubun ne? Yaptı? Onun grubu ne oluyor ki? Dinin üstünde mi o? Yaptımdır. Din dairesi. Allah'ın dini. Kur'an. Resulullah'da başımız burada bizim başımızdır. İşte bu din kardeşliği bu geneldir böyle şey. Senin grubun olsun, olmasın böyle. Kim olsa olsun, herkese aynı mesafe olmak gerekiyor. Olabilir tabi, her zaman beraber olanlar, birbirine karşı daha bir yakınlığı olur, daha bir uyum sağlamı olabilir. Böyle. Bu olabilir tabi, normaldir bu. Hatta aynı camiye giden cemaat bile birbirine daha tanışırlar, daha samimi olabilirler böylece ama diğer camiye giden bir cemaata öyle hakarete bakarlarsa onu aşağılarlarsa iş o zaman kaybeten davayı muhtemeler. Hangi camiye giderse gitsin. Hangi imam namazı kalsa kılsın. Hangi grubu dahil olsun veya da olmasın. Elhamdülillah beş vakit namazını kılıyor. Haramdan sakınıyor. Allah'tan korku çalışanıyor. Bunlara Aynı mesafet olmamız gerekiyor. Gerekiyor. Bu da nasıl oluyor bu birlik, beraberlik? Bunun nedir simgesi? Bak selamlaşmak mutlaka. Hatta buyuruyor Peygamberimiz Selam'ı -selam çok yaygınlaştıran böyle. Böyle bir daha falan değil böyle şey. Aleyküm Aleyküm Selam. Nedir bu? Bir sevginin, kalpteki sevginin diliyle anlatılması karşı kişiye böyle şey. Ve yine bu ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis okuyacağı şerif hem Buhari'de hem Müslüm'de yani. En ısrar hadis-i şerif. La teba galdû ve la tehasedû ve ilâhır. Baştan geçiyorum. Tek tek anlam vereyim. La teba galdû Birbirinize buğz etmeyiniz. Kızmayınız. Peygamberimiz buyur. Ey müminler, ümmetim, Peygamberimiz bize öyle buyuruyor. Birbirinize kızmayın, darunmayın, birbirinize kim beslemeyin, düşmanlık yapmayın birbirinizden. buyuruyor böylece. Tabii din, dini İslam'a karşı olan kişi, İslam dışı olan kişi, bunun da dışından muhterem. Ya da bir kişi Allah korusun işte insanın ırzına, canına, malına artı böyle kötülük varsa da bunun dışına vereceğim. Ama böyle bir şey yoktur. Din karışımızdır. Bir kusuru var mıdır? Var muhteremler. Her insanın kusuru var. Kim kusursuz? Aslında eğer bir insan uyanık olabilse yani bir kişi nefsi emmaren bataklığından çıkmış olabilse o kişi nefs-i levame makamına geçebilirse o kişi en kusurlu kendini görmeye başlar. Yani nefs-i levame nefsin levmetme, kendi kendini kınama kişibenişi. Şey. Eğer bir insan nefs-i levva, nefsi emmare yani nefsin emrinde, onun bassı altında, kişi nefs-i emmare bataklığında ise o kişi hacı olabilir, hoca olabilir, vaiz olabilir, efendim filan tarekat filan yere bağlı olabilir, olabilir ama eğer kişinin ifse mara ise o kişide onur, benlik, varlık, gururlar, her şey vardır, kendini üstün görür, herkese kusur görür böyle. Bir kusuru görür, bırak onu da hemen, onu testleme çalıştırır. Ama eğer bir uyanıp uyanabilirse, yalnız Allah yolunda gayet etse, tevazu kanadına gelse kişi, o zaman kişi ne yapar? En çok kusuru kendi görür. Eğer bir insan bu duruma gelebilmişse, gelebilmişse, yani en kusura benim, en aciz benim, en günahkar benim derse. Mesela şöyle buyuruyor İbrahim Hakkı Hazretleri, bir kimse diyor, bir genç kişi diyor, Kenisten yaşlı birini görünce diyor, ona şöyle bakmalı. Bak bu kişi benden daha yaşlı. Bu İslamda benden önce İslam'a gelmiş. Ben daha yakıyor namaz kıymış Allah yolunda. Allah için çalışıyormuş. De, onu üstün gören kendisinden diyor Bir kimse diyor, bir Kenisten daha küçüğü bir genci gördü mü de, ona şöyle baksın desin. Kendi kendine ya Rabbi ben bu gibi gençken sana okuluk yapamıyordum. Bu genç neyi sana okuluk yapıyor ya Rabbi desin, o genci kendini daha üstün görürsün buyuruyor. Bakınız böyle. Zaten şeytan aleyh neden lanetlendi? Hazreti Adem'i küçük gördü. Aşağı gördü. Onu hakir gördü ona. Ne dedi? Ene hayru minhu dedi diye bak. Ben ondan hayırlıyım. Üstünüm dedi böyle. Allah lanetli olalım muhtemelen bak. Allah bunu istemiyor. Yani hiçbir kimse ne kendi kişiliğine kimliğinde, ne de bağlı olduğu bir gurur dolayısıyla kesinlikle bu şey kapılmasın muhteremden. Yani en iyi biziz. En dolayı olarak biziz. Efendim bizim önderimiz en üstündür. Bunun demesiyle kesinlikle. Demesi muhteremden Allah'ın tehlikeli bu şey yapar Evet. Tamam ben buna bağlandım ben bu gruptayım bunu ne yapacağım yap tamam yap yap ama sakın ama karşıkileri aşağı görme muhtemeler din demesi senin grubun değil ki değil ki ya di Allah'ın dini geri göğü kapsayan ebediyet alim kapsayan bu din beriçi Kuran'dır şey. sen bunu küçük bir daire sıkıştırma bunu şey. işte buraya Peygamberimiz Hazretleri La tebagoldun. Birbirinize kızmayın, birbirinize düşman olmayın, kim beslemeyin. Ve la Birbirinize hasetik etmeyin, haset kıskançlık etmeyiniz. Vay efendim işte, filan kişi onlardan, filan efendim onlardan işte daha çok onların etbağa tavşan demeyin, sevin, sevin. Eğer senin amacın Allah için İslam'a hizmetse bu dinin güçlenmesi ise herkes çalışsın bana ya. Herkes çalışsın bana. Şimdi sevgili Karayşan'a bir örnek vereyim mesela. Doktor aklıma gelir şu anda. Örnek öyle aklıma şu anda geldi. Bir hasta bir doktora gitti. Ondan bir fayda görmedi. Olmadı işte. Öbür doktora gitti. Buna gitti. Faydasını buldu. Şimdi önceki doktor eğer bu kişi o de e, belli bir kişi ise üst makam sahibi ise ne yapar doktor? Yani Diğer arkadaşları kıskanır orada. Kıskanır orada böylece. Ama bir doktorun babası, annesi hastalansa ya da evladı hastalansa doktor ne yapar? Hem kendi uğraşır, hem arkadaşları ne O anda ne de doktorun amacı, tek amacı vardır. Yeter ki hastası kurtulsun. Yani babası kurtulsun, annesi ise annesi kurtulsun. Eğer yavruz hastaysa, ama yavruz kurtulsun böyle. Gerekse kendi uğraşmasıyla, gerekse arkadaşlık hastasıyla o kurtulsun böyle. Yine mesela Allah korusun bir suya denize girmiş, şu bir göle girmiş bir kişi ve bilmiyor belgece, birinin çocuğu belgece girmiş. Derken bir dalga gelir, çocuğu aldı altına aşağı götürüyor. Şinah var tabii çocuğun annesi babası yakın ama yavrumu kurtarın belge. Tabii kendi uğraşır, eline geleni yapar. Ama onun tek amacı vardır, gelerek elada kurtulsun belge aman kurtarın, imdad kurtarın der. Ama kim kurtarsak kurtarsın. Şimdi benim sevgili muhterem kardeşlerim, eğer amacımız Allah'ın dinine hizmet ise, eğer ki amacım ihlas Allah rızası için ise, ne yapacağız değil ya? Yeter ki bir insan kurtulsun. Alkol bataklığından, uyuşucu bağımlılığından, kumara bataklıklarından, huy bataklarından insan kurtulsun böyle. Yeter ki caniye getireceksin. Allah'a kul edirsin böylece. Ama bunu kime yaparsın yapsın böylece. E, tek olsun böylece. Tamam sen de uğraş, o, uğraş, o uğraşsın, ama tek amaç insanı kurtarmak olsun böylece. Yoksa bunun dışında efendim zaten Allah yolunda İslam'ı zaten bilen kişi, iş yaşayan kişi Yok bana gel, bana gel. Biz daha iyiyiz. E bu cihat değil ki muhtemel. Bu cihat değil ki. Hele böyle belli kişileri nasıl kapışırlar. Hareket kapışırlar böylece. olup kişise kapışırlar. Bu tabi cihat değil. Bu. Yeter İslam kurtulsun bunda. İşte buyuruyor Peygamber son zetiri Vela tehas edin. Birbirinize hasretlik etmeyiniz, kıskanmayınız böyle. Olsun. O daha çok çalışsın. Allah daha çok kula kessin. İslam'a daha çalışsın. Sevin. Bir Müslüman kazanıyorsun. İslam kan din kazanıyor. Allah'ın dini kazanıyor. Kıyamet geri gidiyor Doğal dengeler düzelcek inşallah böyle. İslam kuvvetiniz inşallah. Vela teda Birbirinize arkanızı dönmeyiniz bu Efendim gördü de ama o filanlardan efendim işte şu derken böylece işte biz arkadan dönmeyiniz vela teka taun birbirinizden kesilmeyiniz ilgiyi bağlantıyı, selamı, sabah kelamı aralarına kesmeyin peygamberle böylece bütün müminin arasında böylece hatta İslam'ı tam yaşayamıyorsa bile onu da itmemeye gerekiyor muhtemelen itmemeye onda da gerekiyor böylece bir gün Mekke'ye mükermede bir Hintli alim e, yaslanmadan sonra bir sohbet yaptı orada. şey bir örnek verdi şimdi o Hintli alim şu anda aklıma geldi on örneği şöyle Araplar orada Mekke mükermede dedi ki bir çocuk bir çocuk Dışarı çıkmış. Ama çünkü altına işlemiş. çünkü altına bir yapmış. O kadar yapmış ki artık dışarı sızıyor. Ön yani ıslanmış, ak ıslanmış belli. E şunu da böyle burnu akmış. Akmış. çünkü ağlamış. Tostoprak olmuş çocuk. Şimdi bu çocukı görenler dedi şuna bakarlar, bakarlar e, kim soruşu alıp sevmez böyle dedi şimdi. Altı pislenmiş. Altı ıslamış. Leş pis koku geliyor. O pis dışarı çıkmaya başlamış. Burnu akmış. Pisi akmış böylece. Gözü akmış. El avuçları pislenmiş. Çamur toprak olmuş. O çocuğu görenler ne dedi? Şu ondan piskünler böylece, böylece. Ama dedi o çocuğun annesi yavrusunu oduruna görünce hemen koşar kapar dedi. Onu alır eve götürür dedi böylece. Onu soyar. Banyoya götürür. Güzel yıkar. Çamaşırını temiz çamaşırını giydirir. Tertemiz temizler. Alır onu bağırına basar yavrum der dedi. İşte dedi. Bizler de anne bir anne şefkati gibi olalım böyle dedi böyle. Girdim kardeşimiz. Evet Allah inancı var. Artık inancı var. Ama İslam'ı yaşayamıyor. Nefsini aşamıyor, şeytanı aşamıyor, çevreyi aşamıyor. Bunda ortam içerisinde bunalmış, bunalmış havalı, Camiye gelemiyor, abdest alamıyor. Hatta alkolik her kötülüğü yapıyor kişi böyle. Yani piste bulanmış, bata bulanmış, pis şekilde. Onu görünce de, de ondan tiskilmeyeli bir anne şefkati gibi ona yaklaşalım dedi. Ellen tutalım. Yardımcı olalım. Onu temizlemeye çalışalım. Onu Allah'a kul, Peygamber'e ümmet yapalım. Allah'ı kukak kazanamadıralım. İşte sevgili kardeşlerim, böyle yapmamız gerekiyor. Aradan selamı kesmemek olabilir. Şu anda bek İslam tam yaşayamıyor. Ama yardım olmak gerekiyor kişiye. Yardım olmak uyarmak gerekiyor onlara. Bu gibi kişilere. Ama uyarmak gerekiyor. Yardım etme gerekiyor bunlara. Demek ki birbirinize Peygamber buyuruyor. Düşmanlık yapmayın. Kim bilse miyiz? Olabilir. İnsan ondan belki bir zarar görmüş olabilir. Dünya açısından. Olsun. Hatay etmiş o. Affetme gerekiyor onu. Bu arada Müslüman bir böyle kıskanmamaları gerekiyor böyle İslam'a kim dahi çalışıyor sevme gerekiyor çalışsın çalışsın ama tabi İslam'a çalışmada e, hakkı önde ama gerekiyor yani hak olarak böyle şey Allah'ın rızası doğrultusunda Allah'ın emri doğrultusunda yapmak gerekiyor buna böyle benim böyle kafaya göre işte fethi verme gerekiyor tabi bunda yanlışlardan kaşıma gerekiyor bunda ve peygamber şu sonunda vekünü ibadallahi ihvanen. Ey Allah'ın kulları hepiniz kardeş olunuz bir peygamber. Hepiz kardeş olunuz. Bir de hadis-i şerifin devamında Müslümanların birbirine dağır olmasının meselesine gelelim. ''Ve lâ yehillü müslümin en yeh jüre fevka selasin.'' Bu ne peygamberi bakınız. ''Ve lâ helal olmaz.'' Helalın nereye sıttı? Haram yanı. ''Ve lâ helal olmaz.'' Helal değildir. ''Li müslümin bir müslüman kişiye en yeh jü Fevka lazım. Bir Müslüman karışımdan üç günden fazla kopması, ayrılması yani daygındırması e, e, helal değil Peygamberi'ye. Demek ki üç güne kadar tabi ırz-nav meselesi yok. Böyle bir ahlaksızlık yok tabi kendisinde. Bunun dışında işte maddiyatta, şunda, bunda bir insan bir Müslüman karışımdan kızdı. Ona kızdı, kalbini kırdı, bir şey oldu. Gücünde, ne kadar bu en çok sürebiliyor? Üç gün ancak sürmesi gerekiyor buna. Yani kalpteki o kızgınlığın öfkenin normalleşilmesi için üç güne demek ki ihtiyaç var muhtemelen. İhtiyaç var böylece. Hemen bu tabii gitmiyor, kalpten gitmiyor ama üç günden sonra da Yine kişinin bu dargını devam ederse, komşusu olsun, gelin kaynağı olsun, elektro olsun, kardeş olsun, şu olsun, arkadaş olsun, iş yeri arkadaş olsun, ne olsun olsun, demek ki, üçüne kadar eh, normal, normal böylece, onu yutabilmesi, eritilmesi, hazmetmesi için gerekiyor buna. Üç gün nasıl dargını durursa, bu hele olmuyor. Ve Hadise şöyle devam ediyor. Yerinde kıyani iki iki Müslüman birbirine darılmışlar. İkisi darılmışlar. Bunlara karşılaştı bir yolda böyle karşılaştılar. Feyir yıldı haza ve yıldı haza. Biri ona arkasını görmeye geliyor, biri ona sırtını işledi görmeye geliyor. Ve hayruhuma Bundan hangisi daha hayırlı ikisinden? Elneziye, yevdöb bir Selamiye. Hangisi nefsini aşıp da onurunu aşıp da önce selam verse, üzre girirse, barışmaya kabulense işte onlar ikisinin hayırlısı olur bu makamda. Ama haklı bu aksı henüz sever. Olay bir tabele. Ama böyle bir dinden dolayı bir değil yani haşa dine imana söven karşı olan kişi değil karşılık efendim işte ırz namun meselesi de yok bunun dışında darılmışlar demek ki ikisi böyle karşılıkları zaman biri başını bir tarafa bir tarafa çeviriyor ama bunların birinin nefsini aşıp da şeyini aşıp da ona yönelse ona bir selam verse var ya işte o kazandı. Peki ama verdi karşı almadık selamını. O, o bir kinesi bilir. Bu geri yapmış oluyor ben Bir de İsar diye bir şey var. İsar diye bir şey var. Yani İsar tercih etme anlamına geliyor. Yani müminler Öyle olacak ki müminler birbirini Allah için sevecekler muhtemelen. De. Sevecekler. Bu sevgi bu sevgi öyle bir noktaya ulaşacak ki bir kimse diğer mümin karışını kendine nefsine onu tercih edecek. Böyle. Yani bir nimet karşılığında, bir şey karşılığında o bundan yer alınasın böylece. Şey. Önce bir örnek vereyim sahabelerden tabi, onlar bizim önderlerimiz, onlar bizim büyüklerimiz. sahabelerin her birisi Peygamberimize karşı çok sevgir oldu halde Her bir sabinin Tabi bize Peygamberimizi göremediğimiz için, hatta o asla da çok uzak kaldığımız için, oradaki fiyizin olduğunu bilemiyoruz bence. Yani. Haşa bize göre peygamberimiz sanki sıradan bir insan. Evet insanı peygamberimiz. Beşer muhtememdir. Belan buyuruyor. Sülabeyim eme beşerim mis Evet beşer. Ama peygamberimizin bir de iç yönü var muhtememdir. Ruhsa yönü var. Peygamberin gün alemi var böyle. İşte arştan geniş muhtememdir. Cennetten geniş. O peygamberimizin Hakikaten Muhammediye deniyor böyle. İç alemi var böyle şey. Işte. i̇şte mesela Hazreti Ömer hatta. Hazreti Ömer Peygamberimizin başına kesmeşe yola çıktı Hazreti işte. Ömer. Ödül kondu. Hazreti Ömer tam anda İslam düşmanı. Peygamberimizin düşmanı. Kur'an düşmanı böyle şey. Işte. Peygamberimizin öldürülmesine karar verdi Mekke'nin müşrikleri. Artı ancak tek çare bu dediler böyle bu daha kapansın bitsin eller belli kim yapacak bunu Hazrəm erde ben yaparım dedi Ödül de kondu muazzam ödülle kondu, kondu. tabi yolda olanlar oldu tabi olanlar oldu tabi belirce ve Hazrəm erde muazzam değişim oldu Hazrəm erde insan tabii onda da günü o da günü taşıyor efendim. her insanın imana karşı bir yakınlığı vardır bel her kisi vardır belirce ve Hazrəm İman ederek yolda, yani imanın gereği kalbinde oluşmuş vaziyetinde bir sahabe tarafından Peygamber'in yanına götürüldü. Hazreti Ömer odaya girdi, halbuki Mekke'de beraber büyüdüler, beraber gezdiler, birbirini biliyorlar. Sanki o anda Hazreti Ömer, Peygamber'i sanki ilk defa görülmüş gibi. Kapıdan Hazreti Sömer'e girdi. Peygamber'i görünce zaten Hazreti Sömer'in açıktı çok. Gül alem başkaydı onu. Çok dürüst çünkü. Hazreti peygamberimizin gerçeğini gördü. Buna hakikaten Muhammed'i böyle. Muhammed'in hakikatini gör böyle. İç alemi böyle. Durunu gördü böyle işe. Ondaki o gördü. Hazreti bir anda dizinin bağları koptu. Kocu Dağ gibi Ömer yürüyemez haline böyle. İşte tabi sahabeler onların her biri peygamberimize karşı başka bir onların teveccühü var sahabelerine böyle. Aşk var hepsi. Peygamber sevgisi var böyle. Neden evet. mi? E, peygamberimizden alıyorlar birçoktan böyle. O Peygamber'e gelen feyizler böylece. Mesela günümüzde bile bir Müslüman kardeşimiz eğer rüyasında Peygamber'i görebilse görebilse Allah nasip etsin cümle inşallah Peygamber'i in rüyasında gören kişi ki rüya tabi bu ama, ama hak rüyadır, gerçek rüyadır bu kişi günlerce hatta bazen bu kişi aylarca o etkisinde kalırdı o Peygamberimize bir görmedeki olan o feyiz, ruhsal, zevk, mani feyizlerde kişi öyle bir hale gelir ki dünya kişi onda gayet basitleşir dünya kişi gözünde böylece. Bu rüyada bile böylece. Şimdi sahabeler her biri peygamberimize aşık böyle. Ondan feyiz Allah peygamberlerinden böyle. Onların mani ve güneşli peygamberimiz öyliyken onların birbirini tercih ederlerdi. Evet. Peygamberimize ben daha yaklaşayım sohbetine, daha yakın olayım. Ama bakıyor diğer kardeşine, bu benden daha layık. Ona yol veriyor. Ben. Bir örnek vereyim. Mevla bir buyuruyor. Haşır su ayet 9'da Benim nadir kablesi vardı Medine'de. İki mil uzağında Medine'nin o dönemde. Yani dört mil uzağında Medine'nin Yahudi kabilesi idi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri onlarla anlaşma yapmıştı. Yalnız diyalog başka anlaşma başka benim sevgili kardeşlerim. Yani bu anlaşma bir devlet yapısının gereği. Böyle. Bir devlet arası bir anlaşma böyle. Ne bu anlaşmada Yahudilerle? Birbirinden saldırmazlık anlaşması ve birbirinin düşme yardım etmeme bu konuda. Yoksa dini ortaya birleşecek bir tabi. Yalnız ne var ki Yahudiler gerek sözlü gerek yazılı olarak ne zaman söz vermişlerse mutlaka bundan sözünden geri dönmüşlerdir. Bunların sözlerine anlaşmalarına kesin olarak bağlı kalmazlar Yahudiler. Bunlar, böyle millettir bunlar. Bu beni nedir kabilelerde peygamberimizde anlaşma yaptıkları halde bir bena saldırmayacaklar ve birbirinin düşmana yardım etmeyecekler. Fakat tabi beni nedir Yahudileri o Yahudilerin doğasından gelen o pislerden dolayı bu beni nedir Yahudileri hem Mekke müşrikleriyle hem benim münafıklarla sürekli gizli olarak böyle anlaşıyorlardı. Üstüm aleyhinde bir çalışma yapıyorlardı. Bunu da yetirmediler. Peygamberimize suikast zaman kalkıştılar Peygamberimize. Cevranış'tan Peygamberler'de haberleri bu duruma geldi. Ve Allah'ın emriyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beyim'in daha direkt kabilesini etrafını sardı. Çerçeve içinde aldılar peygamberlece. altı gün kadar tabi burada bir işte oktağda ok şuna buna bir savaş oldu. Sonra da yağdılar teslim olayı kabul ettiler. Ve teslim olunun şartlarını sordular. Peygamber şöyle buyurdu. Herkes devresine malını yükleyecek. Yalnız silah gibi yani kılıç, ok, yay gibi bunlar böyle zırhları almayacaklar. Herkes alacak malını gidecekler buradan. Bedeni çıkar çıkacaklar Medeni'den. Tabi gitti bunlar. Konuştu burada. Tabi bunların yeri şimdi Müslümanlara kaldı. Bir, bir araziye Hem de kale içerisinde. Bunlara etraf tarlalar da vardı. Müslümanlara kaldı. Kılıçlar, ok, yaylar, zırhlar, şunlar bunlar. İsra Kameri kaldı. Peygamber şimdi orada sahabe ne peygamber şiir abiydi muhtemelen karışlarım. Yani sahabelere iki bakınız din karışa bakınız sahabelerdeki. iki. Peygamber şiir burada orada Ensar'a. Ensar kim? Medine'nin yerlisi. Buradaki ey Ensar peygamber. Ey Ensar. Siz de muhacirine sahip çıktınız. Muhacirin Medine dışından Medine'ye gelenler. Gerek Mekke'den, gerek başı kabilelerden böyle. İman edenler Medine'yi toplayıyorlar. İman edenler, Medine toplayıyorlar. E, o günün koşullarında, bu gelenin muhacik içerisinde paralı gelenler çok azdı. Haz ve Bekir gibi mesela böyle. Çok az böyle paralı gelenler genelde o zaman pek para çalışmazdı. İşte devesi, hurmalı, şusu busu var onları getiremiyor. Düşmandan kaçtığı için, gizli karşı için, geldi gelen muhacirler, yalın ayak, böyle artık tek başa gelirlerdi. Bu elhamdülillah, Ensar dediğimiz Medine'li, yerli Müslümanlar, bunları hemen bunlara sahip çıkarlardı. Bunlarla kardeşlik oldular. Kardeşlik modeli. nasıl kardeş oldular böylece, herkese muhacirini aldı. Bak karıştı. Bir sene artık. Din kardeşi sattık. Bu sonra. İki varsa birisinin, senin, biri benim. E i̇ki yi yok da bir var ama işte odası var. İki oda senin, iki o da benim. Verecekler. Efendim on tane devam var. Beş devam senin, beş deve benim. 10 tane hurma ağacı var. Beş hurma ağacımız senin, beşi benim bu şekilde. Böyle paylaşırlar bunlar. Peygamber şöyle buyurdu Ensar'a, Ey Ensar, size dedi, kendinize sıkıntı olduğunuz halde, ki Ensar Medine'de, o zaman da çok fakirlik vardı Medine'de. Siz de Peygamberimiz, kendiniz sıkıntı olduğunuz halde, gelen muhacirine, göçmenlere, din kardeşlerine sahip çıktınız. Onlarla kardeşlik olduğunuz, evinizi, aşınızı, işinizi onlara paylaştığınız Hatta daha iyisini onlara verdiniz ifadeniz. Şura buyurdu, "İsterseniz artık sizin malından vermeyin. Vermeyin. Buradaki bu galimet malını yalnız muacine vereyim." Peygamber buyurdu. Dedi ki, "Ensar medine'li Müslümanlar yarısıyla Allah onlar bizim Allah yoluna din kardeşlerimiz. Onları Allah için seviyoruz. yarısı Allah. Bizim verilen mal onların olsun onların garimeti de. Çünkü onlar garip onlar. Gurbette onlar dediler. Tabi peygamber bana çok hoşlandı. Hatta az önce karşılarına onlara ayağa şükür, teşekkürler bulundu. Peygamber'e yaş gelip peygamberimizin. O zaman Cebrah Selam geldi, şu ayeti getirdi işte. Haşir su ayet 9'da. Bismillah. Ve yüz ala elfü ve le hasasa. Ve yü'sirune al elfü İşte onlar, ensar, onlar nefislerine, kendilerine tercih ettiler. kardeşlerine. Ve Velev kâle bim hasasa. Onların kendi rosanı çok dar durumda kıttık var belki böyle, böyle. böyle geçim sıkıntısı ama öyleyken onlarla tercih ettiler yürüdü demek ki hatta bu İslam din kardeşlerinde öyle olma gerekiyor karşısına tercih etmek böyle din karşı tercih etme gerekiyor bütün Müslümanlar Allah'a işini sevmek gerekiyor Müslümanlar birlik beraber gerekiyor. Müslüman arasında diyalog geleniyor, bağlantı gere gerekiyor, seynaşma gerekiyor, toplama, birleşme gerekiyor sevgili kardeşlerim. Yoksa Allah korusun eğer Müslüman arasında bu teflika devam ederse, din kardeşliği yerine böyle bir grup kardeşliği oluşursa, her grupta ancak biz Allah'ın sevgili kuluyuz derse, diğer Müslümanları aşağı görürse, Hakkı görüşte tabi Allah'ın yardımında olmaz diyecek arkadaşlar. Olmaz mı? Olmaz böylece. Hatta o olacak ki bütün Müslümanlar tek beden gibi olacak. Yani bütün Müslümanlar yeri düğünler Müslümanlar sanki tek beden gibi olacaklar. Nasıl ki bir bedenin ayağın parmağı biriken batsa kişi ensesinden bir ısırsa İnsan bir yerine bir çıban çıksa, hatta görülmeyin, içinde kişinin bir ağır olsa, ne yapar? Bütün beden onu ilgilenir efendim. Bütün beden beden. Mesela giderken kişi, ayağına bir diken bakmış, ayağına bir diken çarpmış bir şey olmuş böylece. ya yani düştü, efendim dizi ağrıdı, ne yapıyor? El yardım ediyor, göz oraya bakıyor, akıl onlar ne yapabilir? Düşüp bakıyor. Yani bütün beden Organımızın bedeni bir şey varsa onunla ilgileniyor İlgileniyor. İşte mesela günümüzde de ne yapmamız gerekiyor? Dünyanın neresi olursa olsun bir Müslüman kardeşimizden başına bir musibet gelmişse aynı bizim bedenimize gelen bir musibet gibi bu acıyı içimize gönlümüze duymamız gerekiyor böyle. Nedir bu? İşte gerçek iman kardeşlerinin gereği de budur kardeşim. Böyle de elhamdülillah biz ülkemize mesaj şu anda bolduparmı terim kardeşim. Elhamdülillah. Öyle ki kimse yamalı giymiyor Yani kimse yamalı giymiyor. Bizim çocukluğumuzda hepimiz yamalı giyerdik böyle. Her anneler çorap yamalı, çorap böyle. Yani her çamaşır yıkamada Mutlaka çarplar yamalırdı bu tem Her çamaşır yıkamada çamaşırların süklüre yamaları dikilir, yamalırdı böyle tam edilirdi böyle iş. E, günümüzde Allah aşkına berhamda bu da Allah nimetidir. Hiçbirimiz yamalı çarap giymiyor. Hiçbirimiz yamalı bir iş şey, elbise giymiyoruz şu anda be, elhamdülillah. En ama kanız duyulaş Sonra bir de huzur var mesela bir korkusuzca otabiliyoruz. Tabii dünyada bazı Müslüman kardeşlerimiz bu huzurdan bu nimetin yoksun bunlar böylece. Onlara tabii düşümemiz gerekiyor, hiç amacından etmemiz gerekiyor, bu acıyı duymamız gerekiyor onlara karşılar. Ve tabii özellikle ülkemizde bütün Müslüman inşallah birleşmesi yani Allah yolunda Allah din kardeşliğinin her şey üzerinde olduğunun birincine ulaşmamız gerekiyor sevgili kardeşlerim böyle. Allah için çalışalım, inşallah din için çalışalım böylece. Yeter ki bir Müslümanı hatta bir insanı kurtaralım inşallah. Bunu Allah yoluna getirelim böylece. Kuyuya düşmüş, batağa düşmüş, arka batağa düşmüş, kim olsa olsun kurtulsun. İslam'a gelsin. Hatta. Müslüman olsun böylece. Buna sevinelim inşallah Teala. <Klükle> i̇nşallah konumu yine bir hadis ı şerifle inşallah bağlayıp kapatmış olayım inşallah. Bakın ne bizim peygamberimiz Aleyhisselam Hadis-i Şerif deyince Bu nedir sevgili kardeşlerim Allah'ın Resulü Allah'ın son peygamberi Hatem-i Miya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Biz de buyurun bu Yani lütfen böyle Hadis-i Şeriflerin derini bilelim böyle Sünnetin derini birelim böyle Bu Allah'ın Resulü Bugün buraya böyle Peki ne buraya Peygamberimiz Mesel ehveyni izin tekaya. İki Müslümanın örneği dedir bir araya geldikleri zaman iki Müslüman hangi grup olursa olsun böyle hayli ülke olursa olsun böylece iki Müslüman yere geldiği zaman bunların örneği ne gibi olması gerekiyor? Mesel yedeğini Tavsülü <gülüyor> ihdavümen uhra. iki el gibi hemen. iki el. Elin biri kirlenmiş. Elin biri kirlenmiş. ki düştü. İnsan bir şey yaptı böyle. Elin biri kirlenmiş. Ne yapıyor? Diğer el bana ne demez? Onu o yıkar mıhtı. Sol el kirlenmiş. Sahil bunu o var yıkar. Yıkar böylece. E, sol el bileki olmuş. Bir şey olmuş. Kan lekesi oldu. Kirlenmiş. Ne yapıyor? Sol el yıkar böylece. Gireyim birbirini böyle. İkisi kirlenmiş, birbirini böyle yıkarlar. Bakın, peygamber bir örnek de bunu gösteriyor. Böyle. İki Müslüman geldiği zaman da, işte iki el gibi olma gerekiyor böyle. İki Müslüman böyle, geldik mi? ne yapalım? Birimize böyle yardımcı olalım böyle. bir bileke var, noksa var, kusu varsa, onu gidermeye çalışalım. Nasıl bir kalp kırmadan incitmeden yapalım işte. Mesela bir hanım kardeşimiz, İsmail kardeşimiz, Elhamutab bilinci vardır mesela. Şüphesiz, kuşkusuz tabii. Ama işte her neyse aşamıyor çevresini, aşamıyor kişiliğini. Öyle geliyor başa çık mesela kardeş. Işte. Ne yapalım? Ona yardımcı olalım işte kardeş. Ona yardımcı olalım bu şekilde. Öbürü işte camiye gelemiyor. 5 şartlarında kılamıyor. Hanımesine 5 şartlarında pek kılamıyor. İşte kaçırıyor maçırıyor. Ona yardımcı olalım. Yani. Nasıl yardımcı olalım? Kalbini kırmadan, incitmeden, tatlı dillerle, İslam'ı sevdirerek böyle. Işte. Yeter ki Allah kul olsun. Dedi. Resulullah ümmet olsun. Böyle. Ümmet olsun böyle. Çünkü peygamber diyor, ümmetimin çokluğuyla mahşerde ben övüneceğim gibi peygamber peygamız sevinecek bu sevgili böyle. Sevinecek, sevinecek Peygamberimiz böylece. Ümmetemir'e mahşerde. İnşallah Teala devamlı yapıcı olalım seni kardeşlerim böylece. Bir karşılığı beklemeden, bir çıkar beklemeden ve özellikle bir din kardeşimiz bize bir kusurumuz söyleyince, sene böylesin demeyelim. Onu önce dinleyelim. Onu önce dinleyelim. Evet gerçek mi? Tabii olabilir. Belki bizim yaptığımız doğru da karşı karşı belki bunu iyi bilmiyor. Yanlış anlamış. Yanlış algılamış bunu. Belki bilemiyor. Ama bize söylemek istiyor işte. Bir şey yapmak istiyor. İşte bu günahtır diyor. Haram bu şekilde falan bir şey söylüyor bu şekilde. Hatta yanlış söylüyorsa hemen testemeyelim. Dinleyelim. Ondan sonra bak arkadaşlarım bak kardeşlerime sen böyle söylüyorsa ama bak benim bildiğim bu şekilde bu. İşte filan kitapları okudum tabi kaynak kitap olması gerekiyor. Ya da işte filan hocadan alman dinledim bu şekilde söyledi diye. gelenen tabi ya kitap açık kitaba bakılır. Geriye de gidip bir hoca efendiye bir tabi danışılır sorulur. Geri meydana çıkar ama biri bize bir şey söyleyince onu ters demeyelim seni böylesin demeyelim buna böyle neden amaç amaç hatamızı düzeltelim dünyada ölmeden öneceğim kusur giderelim Allah' eşallah Timmeye çalışalım Allah' nasipbetsi bize bu güzel huy yaşamayı bill tane Fatih